Allahu Allahı, Şeytanı Rjim. Bismillahi al-Rahman al Ve salatü ve sallamu ala Nabi Muhammed. Ve ala ve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 Sohbetimizin konusu dinimizde Hoşgörülü olmak Anlayışlı olmak, iyi geçinmek Kardeşlik sevgisi Ve bu Hoşgörülüğün sınırları Nelerdir Onlar hakkında olacaktır Hoşgörü nedir? Önce onun tanımıyla Başlayalım Hoşgörü Kelime olarak Güven Selamete erdirmek Esenliğe çıkarmak Karşılıklı emniyet ve barış Tesisi Gibi manalara gelmektedir Hoşgörü esasen Müsamahalı olmaktır Yani Yani bir insanın size karşı yapmış olduğu bir yanlışlık küçük veya büyük bir yanlışlık karşısında onu affetmek Allah için seni Allah için bağışlıyorum affediyorum senden bu hakkımı istemiyorum Allah için seni hoş görüyorum Allah affedicidir affetmeyi sever bağışlamayı sever kulunun da affetmesini sever o yüzden bağışlıyorum affediyorum sizi ol, müsamaha göstermesi elbette büyük bir erdemdir kim dünyada bir kardeşinin bir hatasını örterse onu hoş görürse ahirette Allah onun hatalarından bir tanesini örter. Ahiret alemi ki insanların bütün amelleri dünya var edileli gelmiş geçmiş bütün mahlukatın beşeriyet aleminin önünde sergilenir. Ameller sergilenir. Yaptığın bir hatayı düşünebiliyor musun? Dünyada yapmış olduğumuz bir hatayı Allah ile kendi aramızda kalmış bir Allah biliyor bir biz biliyoruz. Kimse bilmiyor, kimseye söylemedik. Eşimiz dahi bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ama ahirette eğer biz dünyada ayıpları örten bir özellikte değil isek, Hatta, hatta ayıpları araştıran, ayıpları ortaya çıkartan, hataları ortaya çıkartan, insanları rencide eden, onların toplum içerisinde küçük düşmeleri için, rezil olmaları için, rüsvay olmaları için, bir türlü, bin türlü gayret içerisinde olur isek, ahirette, bu yapmış olduğumuz işin karşılığı olarak Allah bizim hatalarımızı bütün beşeriyetin önünde sergileyecek ve bunu açığa vuracaktır. İsyankarlığın sonu budur. Şımarıklığın sonu budur. İnsanların hatasını araştırmanın sonu budur. İnsanları rezil ve rüsvay etmek için gayret sarf etmenin sonu ahirette de rezil olmaktır. Ama bir hata ettin, utanıyorsun Rabbinden. Aman kimse bilmesin yahu ben bu hatayı ettim. Ayağın bir şekilde kaydı. Bu hatayı ettim kimse duymasın dedin ve ahirette de kimse bilmesin istedin. Öyleyse hataları örten cinsten ol. Hataları açan, hataları ifşa eden, insanların açıklarını arayan, insanların açıklarını sergileyen, insanların sırlarını deşifre eden, insanların niyetleriyle ilgili ileri geri konuşan cinsten olma. İnsanların niyetleriyle ilgili Şimdi birçok insan maalesef onun niyeti böyleydi, şöyleydi diye çok konuşuyor. Niyetlere tahakküm ediliyor. Sen kötü niyetliydin bunu yaparken deniyor. Halbuki kavgalarımızın, küskünlüklerimizin, dargınlıklarımızın en büyük sebebi niyet okumadır. Karşı tarafın niyetini okumak. Senin niyetin buydu diye kötü bir bakış açısıyla ona bakmak suretiyle onu gözünde gönlünde kara insan, kötü insan olarak ilan etmendir bunun sebebi. Halbuki bir kardeşimize yetmiş tane sebep aramalıyız bir hata üzerinde onu gördüğümüz zaman acaba şöyle oldu da böyle mi oldu? Acaba farkına varmadı mı? Acaba unuttu mu? Acaba niyeti iyi de böyle mi oldu gibi 70 tane yani illa 70 tane olmasına gerek yok ama elden geldiği kadar onun o fiilini o hareketini o sözünü iyiye yormak lazım. İyiye yormak lazım ki Hata etmeyesin, edersin hata, kötüye yorarsın, sen de aleyhinde konuşursun, denmeyecek lafları söylersin, ardından bir de bakarsın ki hiç de öyle değilmiş olay. Yanlış anlamışsın, yanlış haber almışsın, birileri haberi çevirerek sana iletmiş, birileri Aklını karıştırmış, sen de hata etmişsin. O kardeşinin hakkına girmişsin. Belki 10 sene, belki 20 sene onunla konuşmamış isin. konuşmamışsın, selam vermemişsin, selamını almamışsın. İşte bu tür yanlış yorumlamalar, niyet okumalar, dedikodunun içine düşmeler, toplumda nemime yapan, gıybet yapan, dedikodu yapan insanlar arasında... Fitne ve bozgunculuk çıkartmak isteyen insanların oyununa gelmişsin. Ardından sonuç kötü. O yüzden insan kiminle oturup kalktığına dikkat etmeli. İnsan insanı tanır ya. Yani. Oturduğun kalktığın insanı 3 günde tanırsın. Laf taşıyıp taşımadığını bilirsin. Kalbinin güzel olup olmadığını anlarsın. O yüzden bu bir kumaştan bir örnek alınır, ikinci örnek almaya da gerek yok. Belki insan tövbe eder ileride doğrudur ama şunu demek istiyorum. İnsan oturduğu, kalktığı efendim, insanları iyi insanlardan seçmesi lazım ki o iyi insan o tököz dediğinde ona yardımcı olsun. Ona hep iyi nasihatta bulunsun. O onu örnek alsın. Evet. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el mar'u ma'a halilihi fel ahadukum men yuhalil kişi ahirette sevdiğiyle beraber haş olacaktır. İçinizden biri kiminle dost olduğuna, kimi sevdiğine, kiminle ahbab olduğuna dikkat etsin. Yine Araplar der ki: "At-duyuru Kuşlar kendi hem cinslerinin olduğu bölgeye inerler. Bakarlar üstten kendi hem cinsleri ötüyor. Seslerini duyarlar. Ha, bunlar bizim cinsten. Bunlar aşağıda bizim sevdiğimiz yiyeceklerden buldular ki orada bunlar konakladılar ötüşüyorlar. Hele biz de inelim derler, inerler. Kuşlar kendi cinsinin üzerine iner. Kargayla karga gezer. leylekle leylek gezer. Değil mi? Bu böyle. Bir. O yüzden insan kiminle gezdiğine bakacak. Allah. Bir insan çok gücün olabilir. Ama gezdiği insan bakalım böyle bakarsanız rezil rüsvay bir insan diyelim. Olmaz. Sen bununla niye geziyorsun, niye oturup kalkıyorsun? Sen o zaman yani bu arkadaşımızın bu isyankarlılıklarını, bu tavırlarını, bu günahlarını, bu boş laflarını, bu dedikodularını sen seviyorsun ya, hoş görüyorsun demek ki. Yoksa oturur musun onunla? Merhab edersin, geçersin. <gülüyor> Selamun Aleyküm dersin, geçersin. <gülüyor> evet. Konumuz Dinde hoşgörülü olmak. Yani hoşgörülü olmak dinimizde ne demek? Bir insan bir insanı şöyle iç içerken görse, yanından geçerken hoş görür mü onu? Ya, aman boşver, hoş görelim. Yani hoşgörü var dinimizde. Sesini çıkarma. Afiyet olsun. Hayırlı eğlenceler, iyi eğlenceler deyip geçer mi? Böyle olmaz. Mı? Bu hoşgörül. İşte günah üzerinde bir insan hoşgörülmez. Bir insan günah işliyor ise günah masasında ise günah fiilin başında ise o hoşgörülmez. Hoşgörülmez. Ne yaparsın? Peygamberimizin bu konuda emir var. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Men ra'a minkum munkaran Sizden biriniz kim kiminiz herhangi biriniz Münke kötü kötü sayılan bir iş yapıldığını görürse Allah'ın kötü olarak addeddiği bir iş yapılırken görürse Allah'ın haram olarak gördüğü bir işi yaparken görürse fel yugayyirhu biyedihî onu de değiştirsin eliyle müdahalede bulunsun, Değiştirsin onu. Neye? Doğruya çevirsin. Yanlış desin. Bu yaptığın yanlış. Hadi oradan. Yapmayacaksın bunu kardeşim. Bak. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kulları olarak Allah'ın yaratmış olduğu rızıkları yiyen, içen, bundan istifade eden kullar olarak Allah'ın bizim için yaratmış olduğu... ...arz üzerinde... ...yer üzerinde yaşayan kullar olarak... ...Allah'ın bizim üstümüzde yaratmış olduğu... ...bizi koru koruyan... ...gök kubbeyi... ...yaratan... ...Efendim Allah'ın... ...bu arzı, bu gök kubbesinin altında... ...yaşar iken... ...sen ey insan... Allah'ın hoşuna gitmeyen bir işi yapıyorsun ha? Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın yapmayın, kötüdür, çirkindir, size felaket getirir, azap getirir, düşmanlık getirir, bozgunculuk getirir, fikne getirir, fesat getirir. Aile yaşamınız tarumar olur toplum yaşamınız tarumar, tarumar olur devletiniz tarumar olur milletiniz tarumar olur ahlakınız tarumar olur diye sakındırdığı bir fiili yaparken gördüğümüzde ne yapmamız lazım? ilk olarak onu elimizle eğer gücümüz varsa elimizde değiştirmemiz lazım kimin emri bu? Allah'ın emri kimin emri bu? Allah'ın Resulünün emri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Felyughyirhu biyedi." Derhal derhal eliyle değiştirsin onu. Yasaklasın onu, yapma yapmayın desin. Kaldırsın o münkeri. Yapmasın, yaptırmasın. Burada hoşgörü var mı? Bu burada hoşgörü. Yok. Hoşgörü başka yer, yerlerde. Adam seni Bilerek bilmeyerek üzer. Sana bir sıkıntılı bir laf söyler. Bir şey söyler. Onu hoş görürsün dersin kardeşim. Affettim seni. güzel dikkat et. Bu, bu tür şeyler yapma. Dersin. Hoş gör. Allah'ın emirlerini çiğnenirken gördüğünde bunu hoş göremezsin. Yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ordu savaştan dönüyor bir gün. Yorgun ardın bir savaştan dönüyorlar. Herkes daha zırhını çıkarmış değil. Ordu geliyor, askerler geliyor. Medine. O anda bir haber geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki Beni Kurayza Yahudi kabilesi Beni Kurayza Medine'de alışveriş yapan bir bayanın çarşafını o alışveriş yaparken anlamadan onun eteğini orada bir çiviye bir şeye bağladılar. Kadın hareket ettiği zamanda üzerindeki kıyafeti açıldı. Ve onlar Kadının mahrem bölgelerini gördüler Ailemi, için. ve gülmeye eğlenmeye başladılar bu müslüman bayanı alaya, alaya aldılar sonra bir müslüman o kadının imda çığlıklarını gördü geldi bire bir yahudiler ne yaptınız siz bu müslüman kadına deyip onlarla savaştı Mücadele etti. Onlar kalabalık olduğu için o Müslümanı da öldürdüler. Bizim Sütçü İmam gibi Maraş'ta. Sütçü biliyorsunuz. O Fransız gavruna kurşunu sıkan. Niye sıktı biliyor musunuz? O Fransız gavru bir bacımızın bir kardeşimizin örtüsünü açmaya çalışıyordu yolda. Sütçü İmam her sabah sütünü satıyor. Olayı gördü. Vay bire kafirler dedi çekti vurdu. Onu da orada şehit ettiler. Sen yani müdahale etti münkere sütçü imam. Orada münker bir iş yapılıyordu. Şimdi biz gönüllü olarak açtık ayrı mesela. Önceden Fransız iki tane, üç tane asker bir kadının örtüsünü açmak için mücadele ediyor. Kadın açtırmıyor. Çığlık atıyor, bağırıyor, imdat diyor ve onu ilk gören sütçü imam Bire kafirler deyip silah çekip affetmeden vuruyordu. Küçük <gülüyor> imam. Tarihte okuyorsunuz. Aynı şey peygamberimiz şimdi bakın. Peygamberimiz bu olayı duydu duydu. Ordu da seferden geliyor. Dedi ki: "La tusalliyanna al asra illa fi bani Qurayza." Ey askerlerim Ey İslam ordusu bir Müslümanın örtüsünü kafirler açmışlar. Kureyza kabilesinde bir Müslümanın örtüsüne müdahale edilmiş. Onunla alay edilmiş. Onu savmak isteyen bir mücahit kardeşiniz orada hünharca öldürülmüş. Şehit edilmiş. La tusall yennel asra illa fi beni Kureyza. İkindi namazını sakın ola ki kılmayasınız şimdi öğlen vakti ikindi gelecek İkindi namazını bile kılmaya vaktiniz yok derhal gidin bu kardeşinizin öcünü alın İkindi namazını dahi kılmaya vaktiniz yok namusunuzu temizlemedikçe namusunuzu savunmadıkça ikindi namazınızı kılsanız da kılmasanız da La tusalliyenne l'asra illa fi beni kureyza Beni kureyza'ya ulaşmadan evet. önce yolda ikindi namazını dahi kılmayın Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kızmıştı bu olaya Neden? Bir kadının şerefli örtüsü açılmış mahrem yerleri gör, görülmüştür bir mümin bacımızın örtüsü açılmıştı. Buna çok kızdı. Ve ordu yolda daha zırhını çıkarmadan beni kurazıya doğru giderken yolda ikindi vakti oldu. Bir kısım sahabe dedi ki, ikindi oldu, ikindiyi kılacağız. Bir kısım sahabe dedi ki, ya peygamber kılmayın dedi. Niye kılıyorsunuz? Oraya varacağız, öyle kılacağız. E oraya vararsak varırsak akşam olur İki namazı geçer ne yapacağız bir kısmı dedi ki burada peygamberimiz bizim acele etmemizi kastettiydi biz kılacağız yarısı kıldı bir kısmı dedi ki biz Allah'ın Resulüne itaat edeceğiz o kılmayın diye kılmadılar kaza yapacaklar. veya oraya erken varabilirler. yine akşam vaktine yakın bir şekilde kılacaklar ve kılmadılar Görüyorsunuz yani. Şimdi bu tür şeylere hoşgörü var mı? Yok. Allah'ın emri çiğnendiği yerde hoşgörü yok. Dönelim biz hadisi şerifimize. Ne diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Men ra'aminkum münkeran fel yugayyirhu bi yedi. Sizden biri münker bir işin yapıldığını gördüğünde onu eliyle düzelsin, müdahale etsin. Evet bu Allah'ın Emri, peygamberin emridir. فَاِلَّمْ يَسْتَطِعَ فَاِلِي لِسَانِهُ Eliyle onu düzeltmeye diyelim ki gücü yetmiyor. Adamlar kalabalık. Bir şey diyemiyorsun. Diliyle düzeltsin. Ne, ne diyecek diliyle? Ey arkadaşlar. Ey Müslüman kardeşlerim. Ha bu yaptığınız yanlışı. Allah bunu yasaklamıştır. Kur'an'da şu ayette şöyle diyor. Peygamberimiz şu hadisinde böyle diyor. Bu yaptığınız yanlıştır bunu yapmayın. Allah'tan korkun bunun hesabını veremezsiniz. Bu ölümlü dünyadır. Nefesleriniz tükenecek. Dünyadan almış olduğunuz zevkleri unutacağınız bir an gelecek. Hangi an? Sekerat anı. Can buraya gelince boğaz hırıldamaya başladığında dünyada ne kadar zevk aldıysan hepsini unutacaksın. Hiçbir değeri yok. Hey. Hiçbir değeri yok. Malında değeri yok. Canında yani can derdi desin ama can gidiyor zaten. Artık can yolcu. Zevk bir sefanında değeri yok. Dünyada kırdığın yumurtaların değeri yok. Oo. Önüne dansöz, şantöz getirseler <gülüyor> bakamazsın. Hadi Dalga mı geçiyorsunuz? Ben ölüyorum ya. neye niye kırdın? <gülüyor> bak ya işte Dünyada bakıyordun. Senin sevdiğin manzaraydı. Gel bak. Yok. Anladım ki yanlış. Anladım ki bu işler fani. Onlar basit. Ya uzaklaştırın benden. Ben canla uğraşıyorum. Demez mi? De. Evet. Bu anları hatırlatarak o insanlara dil ile nasihat etmek lazım. Fe illem yastatı. Dil ile de söylemiyor. Söylerse adam diyecek ki ona... Ya sen ne karışıyorsun kardeş? Senin başka işin yok mu? sen git cami hocalık yap. Hacıysan da git camide hacilik yap. Ne işi var? Bize karışıyorsun. Bize karışamazsın. Biz hür insanız. Biraz daha konuşursan o dilini keseriz falan. Diyor mu? Ha o zaman ne yapacak çare yok. Orada sıkut edecek. Ama bir şey yapması lazım. Feillem <gülüyor> yastat'a febi kalbihi diliyle de düzeltmeye gücü yetmiyorsa kalbiyle düzeltsin kalp nasıl düzeltecek bu işi yani kalbinden o işten nefret edeceksin o insanların yaptığı o işi kötü göreceksin Allah bu insanları affetsin ya bunlar kendilerini helaka sürüklüyorlar azaba sürüklüyorlar bunlar nefislerinin zalimi ya bunların hali ne olacak ne de kötü iş yapıyorlar bunlar diyeceksin kalpten ama orada onların eğlencesini, masasını vesaire vesaire izlemeyeceksin, yanında durmayacaksın. O işten buz edeceksin, nefret edeceksin, Allah için kızacaksın ve çekip gideceksin. Yani protosto, protosto edeceksin. Ben sizi protosto ediyorum arkadaş. Yanlış yaptınız. Elimle düzeltemedim, dilimle düzeltemedim. Ama bu işten nefret ediyorum. Sizi de ediyorum ve burada bir dakika daha oturmam. Diyeceksin ve gidin. İman budur, İslam budur, Müslümanlık budur yani. Bize anlatılan din budur, İslamımız budur. Anlattığımız şeyler havadan civadan değil. Kur'an'dan anlatıyoruz. Peygamberimizin emirleri ne anlatıyoruz? Dini anlatıyoruz ya. Din bu. Yanlış anlamayın ha. Ya din budur ha. ha bunları tabii işte fazla işlemedik. Fazla işlemedik bunları. Niye? İşlemedik. Amcalar kızar. Cemaat kızar. Ya arkadaş bunlar can sıkıcı konular. Hele öyle güzel konulardan bahsedin ya bunlar. Üzücü şeyler. Bunlardan niye bahsediyorsunuz? Bak orada daralan şu Zinadan bahsetme. Zinayeden vardır. Faizden bahsetme. Faiz yiyen vardır. Efendim açıklıktan, saçlıktan bahsetme. Efendim o, o işi yapanlar vardır. Etmeyin kardeşim. Gidin ya başka işler yok. Ya olur mu? Allah'ın dinini anlatmazsak biz var ya biz yandık mahvolduk berişan olduk bizi ahirette tez kurtaramazsınız ha ey hoca hoca oldun, kafana koydun kabuğu geldin oraya oturdun görevini yap adam gibi yapmıyorsan ahirette Allah sana sorar azabı azabını çekersin bütün cemaatin elleri yakamızda olur hoca hocalık ettin bize şartlı söyledin ya bize ilahi sevlerdin mevlid okudun bol bol okudun mevlid Kur'an okudun, manasını anlatmadın. Mevli okudun, bir şey anlamadın. İlahi okudun, haydi geldi geçti. Ya bizi uyanmadınız ya. Gelin bakayım Allah' bu adam bizim mahallemizde hocaydı, müftüydü, vaizdi. Ya Rabbi bu görevini yapsaydı, bu gerçeklerden benim haberim olurdu. Yapmadı ya Rabbi. Davacıyım ya Rabbi dediğiniz zaman benim halim ne olacak? Gittik namazım da kurtaramaz niyazım da kurtaramaz orucun da beni kurtaramaz niye bu haktır ya bütün insanların hakkına girdin. hoca olmuşsun hacı olmuşsun bilmem müftü olmuşsun vaiz olmuşsun gerçekleri anlatmıyorsun şarkı söylüyorsun millete Olma. sadece Allah'tan korkarak gerçekleri anlatmak lazım efendim cemaat kızar efendim kanun kızar Efendim, şu kızar, bu kızar. Yok. Allah kızar mı? Ona bak sen. Gerisi mühim değil. İsterse canını alsınlar. Ne olacak yani? Gerçekleri söylemekle mükellefsin. Madem geçtin milletin karşısına, madem bu, bu cüreti yaptın, gösterdin, bu efendim, mesuliyetin, sorumluluğun, yükümlülüğün altına girdin, öyleyse bunu hakkıyla ifa etmiyor musun? Hesabın ağır olur, çetin olur. Hesabını veremez. Evet. evet. Mesele budur ya. Yani. Mesele budur. Evet. Hoşgörü. Dedik. Hoşgörü günaha hoşgörü olmaz. İsyana hoşgörü olmaz. Hoşgörü. Hoş bir şey hoş görülür. Hoş olmayan şey hoş görülür mü ya? Ha? Misafir geliyor. Hoş geldin diyorsun da. Güzel. Geldin, ne güzel? Hoş. Gelmen ne de hoş oldu. Ne de beni sevindirdin. Gel seni kucaklayayım Seni gördüm. Çok memnun oldum. Hoş geldin. Hoş geldin diyorsun. Paspaslara yazıyorlar hoş geldin ya. Paspasa yazmaya gerek yok. Güzel söyle ağzınla beraber. Sarıl. Güzel güzel yüz, yüz göster. Memnun olduğunu göster. Kapıyı açınca böyle adam yüzüne sar, Sert sert bakma niye geldin der gibi. Hoş. Hoş gelmek. Hoş iş hoştur. Hoş olmayan iş hoş değildir. Allah'ın hoş dediği iş hoştur. Ona hoş bakacaksın. Allah'ın bu hoş değildir dediği şey hoş değildir kardeşim. Ona hoş deme ya. Hoş görü hoş görü. Her şey hoş. Biz bu asırda çok hoş görüyoruz ha. Acayip hoş görüyoruz. Var ya Oo. açıklığı saçıklığı hoş görüyoruz plajları hoş görüyoruz içkiyi hoş görüyoruz davul sokak ortasında kadın kız karışık dans ediyor oynuyor hoş görüyoruz normaldir bunlar diyoruz düğün adamı hakkıdır oynayın çalın gidiyoruz nasihat eden yok eliyle değiştiren yok dil ile değiştiren yok kalbiyle buğz yok en toplum barış içerisinde ya tamam barış olsun ama birbirimize nasihat etmedikçe hakkı söylemedikçe bu dünyada imtihanı biz kaybetmiş oluyoruz ona olacak kaybediyoruz ya Çocuğumuza, çoluğumuza, gelinimize Kızımıza karşı sorumluluklarımızı Yerine getirmediğimiz zaman Biz imtihanı kaybediyoruz değerli kardeşim Kaybediyoruz ya Eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah Ne olacak bu işin sonu Ey Ölüm meleği geldiği zaman Neden soracak diyecek gel bakayım gel, gel gel gel gel ha bu hayatı nasıl geçirdin sen kaç sene yaşadın 80 sene nasıl geçirdin <gülüyor> kazandığın malı nerede kazandın nerede harcadın bu ömrü nerede harcadın nerede tükettin bu nefesi nerede tükettin ha? din için İslam için bir şey yaptın mı yok yok yok yok bilemedin bilemedin bilemedin Hiçbir şey anlamadan öldün, gittin, helak oldun. Şimdi ne istiyorsun? Cenneti? Yok, cennet yok. Ya bu kabir suali diye bir şey var daha, sorulacak ya. Ya değerli kardeşlerim, bu dünya boştur ha, ama biz dünyaya o kadar sevdik ki zevkine, sefasına o kadar kapıldık ki, ama görevlerimizi falan hep ihmal ediyoruz. Unutuyoruz, unutuyoruz, unutuyoruz. Ya bu nasıl anlayış şimdi? Bakıyorsun her yerde söylüyorum. Mini tekrar kadın geliyor camiye namazını kılıyor. Elhamdülillah çok güzel. Orada abaya var içeride onu giyiyor. Namazını kılıyor. Çıkarken de onu asıyor. Yani. Tekrar giymiyor. Giymiyor. Ey be güzel kardeşim bak sen namazını kılmayı idrak etmişsin. Allah senden razı olsun. Ama şu namaz emrini yapan Allah. Sana örtü emrini de yapıyor ya. Sen bu örtüyü niye astın oraya şimdi? Niye dışarıda baldırdı çıplak geziyorsun ya? Bak namazını kılıyorsun ne güzel. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Bak ne güzel. Ama namaz da Allah'ın emri örtü de Allah'ın emri. Örtü imandır ya. Kadının örtüsü, erkeğin örtüsü imanıdır. Bunların ihlal edilmesi isyandır. Allah'a Allah karşı gelmektir. Eğer bir insan şunu diyorsa, ya ben öyle geziyorum ama benim kalbim temiz. Benim kimseye de zararım yok. Herkes de işine baksın. Benim kalbim temiz. Onda bir ben beis görmüyorum. Ezen okunması lazım hocam okundu başka yerde. Evet, okuyun. E, okuyun. Hayır. Mı? Cihaz cihaz mı okuyor? Oluyor ise bilmiyorum. Elden okuyalım. Evet. El, elden okuyalım. Evet, okundu ezan geçti ezen. mi? Geçti mi? Niye söylenmiyorsun? Biz de ezan bekliyoruz ya. Cihaz okuyordu okumadı. Üzerden okudular yani. Okudular mı? Hayır, burada okumadı bizde. Ya okuyun, okuyun, hemen okuyun, hemen okuyun. Ah şu dışarı. Hemen hızlı bir şekilde okuyun. Hocam senin bununda saatin yok. Saate ben bakmıyorum ki Bakacaksın Ha baktım 3-4 dakika geçmiş Tamam değerli kardeşlerim Kızlı bir şekilde ezan okunsun Namaza bakmak okuyoruz Ezan okuyorlar Yok mudur? Yok mu ezan okuyacak? Cihazda bir şey yok Tam söyleyen cihaz okuyor Hay, tecir bizim şeyimiz, onun için şey okuyor, cihat oluyor. Eyvallah, eyvallah, evet. Değerli kardeşlerim, bir şey yaparsan canımızı. Evet, bugün başka bir yardım şey vardı, talebi vardı. Bugün başka bir yardım talebi vardı, onu müftülükten. Cep telefonlarına bir mesaj çektiler. Haberiniz bundan yok. Onu, evet, bir Kur'an kursu. Evet. Çorlu Hami diye Kur'an kursu için yardım talep ediliyor. Allah yardımınızı kabul etsin. Evet, ben inşaat halindeki camilerden alıyorlar. Müftülüğe sorduk, il müftülüğüne. Öyle mi? Evet, inşaat halindeki camilerden alıyorlar. Tamam, düzeltelim. O zaman toplanan parayı alırsınız, Madem öyle. Evet değerli kardeşlerim, ezan bitene kadar toparlayalım. bir konudan bahsediyordum. Yani Allah'ı emrini namaz konusunda dinleyecek kadar iman eden iman etmiş olan bir bayan kardeşimiz Allah'ın örtü emrini dinlemesi lazım diyoruz. Hani burada çelişki olmasın. Burada çelişki olmasın. Ama tabii ki ben örtü emrini şimdilik yapamayacağım ama namazımı da terk etmeyeceğim diyorsa tabii ki doğrudur. Örtü emrini ileride yaparım. Düşünüyorum ileride örtünmeyi. Ama namazımı da kılacağım diyorsa yaptığı iş yine doğrudur. Ama içinden şu niyet edecek. Ya Rabbi ben örtü emrine de uyacağım en kısa zamanda. Nefsimle mücadele içerisindeyim. Onu yeneceğim. Derse doğru yoldadır. İnşallah Allah örtü emrini de dinlemeyi nasip beyler. Ee, ancak derse ki örtü önemli bir şey değil. Allah'ın önemli dediğine önemsiz dediğinden dolayı kafir olur. Örtü önemlidir. Allah Allah emir buyurmuştur. Önemlidir ve yerine getirilmesi gereken ilahi bir emirdir. Allah cümlemizi Hayır yolda, iyi yolda muvaffak eylesin. Amin. Her türlü münker işlerden bizi uzaklaştırsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.